Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu ve selamu aleyhi seyyidil murselin. Muhammed'in alâliye sahb-i ecma'in. Kavadül Hakad dersinde Rabbimizin tebâreke ve teâlâ tedbir, irade sıfatı hakkındaki dersin sonunda birkaç mesele anlatacaktım. Geçen ders vakit yetişmedi. Şimdi de sem'u ve basar işitme ve görme sıfatlarıyla ilgili e, konuya geliyor. İnşallah bugün onu da bitiririz. En son ibare olarak buyurmuştu ki e, İmam-ı Gıza'l-Rahim'in umur allah Teala bütün işleri tedbir etti. E, tedbir yani Türkçedeki tedbir almak anlamına gelmiyor. Tabii. Tedbir Arapça kelimedir. Aslen yönetmek demektir. La bir efkar. E, fikirler tertip ederek değil Ee, düşünerek taşınarak değil haşa ve terabbosu zaman zaman bekleyerek değil mesela bir şey yapmak murad ediyor e, fakat e, o kün buyurmasının e, ol var ol buyurmasının dışında böyle bir zaman geçmesi e, efendim vakit alması söz konusu değil e, bunu zaten geçen dersin sonunda Dinlerseniz detaylı anlattım. Çünkü bunlar mahlukata yakışır. Çünkü mahlukat yani biz yaratılmışlar. Muhtaç varlıklarız. Her şeyimiz ihtiyaçtan naşidir ve ihtiyaçlarla doludur. Her yaptığımız işte ve yönetimde ve istediğimiz işin meydana gelmesine başımıza gelenler ortadadır. Düşün taşın biraz da kaşın. Ondan sonra Zaman bekle, zemin bekle, ortam, vasat müsait değil, falan, falan, falan. Ondan sonra birçok isteğimizde bütün sebepler bile meydana geldiği halde yine, efendim, hasıl olmamakta. Onun için e, Mevla Teâlâ da bunlar söz konusu değil. Felice el -geçte bundan dolayı bu ibarden sebep tekrar aldım. Çünkü burasını şerh edemedim, edememiştim. Felice el-geç bundan sebeptir ki, لَا يَشْغَلُهُ لَا يَشْغَلُهُ مَشْغُلُهُ etmez. Şegale Yeşgalü'den okumak fasih lisandır diyor Şihab kafacı Ali'ül Kari. Öyle diyorlar. Eşgale Yeşgalü'den olsa redi'dir diyorlar. Yani fesahatı düşük olur. Onun için La yeşgalü meşgul etmez. Kimihuu Allah-u Teala. Ne? Şe'nün hiçbir iş. Şan iş yani mağazına. Neden Anşan'ın diğer bir işten meşgul etmez. Şimdi Ne buyuruyor? allah Teala'nın işleri yönetmesi, oldurması, yaratması, var etmesi e, düşünce tertiplerine, fikir tertiplerine ve zaman beklemelerine e, muhtaç değildir. Haşa ve kella. E, Bütün emirleri tenfizidir. Tenfiz demek icra demek. İcra yani murat ettiği anda oldurur. Bitti. ezelde murat, neyi ne zaman murad edeceğini murad etmiştir, irade-i külliye. Bir de vakti gelende onun var olması için özel irade tealluku, kudret tealluku yaptığı zaman bunlar temfizi, ne demek temfizi? Kün fe kün. ol buyurdu mu hemen verir. O ol buyurması da biliyorsunuz harften sesten münezzedir. Kaf harfi, nun harfi, da burada söz konusu değildir. Bir kafın nun'u söyleyecek kadar vakit dahi geçmez. Ne buyuruyor Nahl Suresi'nin ad-i kerimesinde وَمَا اَمْرُ السَّعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَهُ اَكْرَبُ Kıyamet kopma işi hiç vakit almayacak buyuruyor. Halbuki düşünsene, sen burada bir hasarlı binayı yıkmaya çalışıyorsun. Dört katlı, beş katlı, premedin altı katlı, yedi katlı etrafına ne kadar önlem alman lazım? Onun üstüne devrilmesin, buna şöyle olmasın, böyle olmasın. Kaç tane e, işçi lazım, efendim kepçe lazım, e, bilmem dozel lazım do, do, yıkma aletleri ne kadar da zaman alıyor. Bu kadar gökler, yedi kat gökler, yedi kat yerler, bu kadar dağlar. Sen ulu dağı parçalmak için, ortadan kaldırmak için ne kadar mesai lazım? Devlet bütçesi yetmez. Bir ulu yani Türkiye'de dünyada dağ var. Bırak dünyadaki dağlar. Türkiye'deki dağları bile yıkmanın için şurada Kayış dağ var. E şu Kayış dağını bütün belediyeler toplansa ne zamana düzelebilirle? Ne kadar vakit lazım değil mi? Ne kadar plan lazım, fikir lazım, proje lazım, cihaz işte efendim dozer kepçe. Şu, şu Kayış dağ dediğin Allah'ın diğer dağlarına göre tepe etmez yani. Ama Bütün 30-40 belediye bir araya gelse baş edemez. Devlet bütün imkanlar Ne kadar zaman alır? Ama kıyamet yedi kat gökler, yedi kat yerler ve arasındakiler ve içindekiler bütün bu alemlerin yıkılması, yakılması, yok olması, yok, yok toz duman toz. ve o ki anlî cibal, fakul yansifa Rabbim dağları diyor kökünden çöküp atacak. Federu haka ansaf safa. Dümdüz bırakacak. Ne eğrilik ne tümseklik. Hiçbir şey göremezsin. Bu kadar dünyadaki dağdan bir tane en ufak tümseklik bile görülmeyecek şekilde. Bu nasıl oluyor bir anda? Kıyametin kopma işi diyor. İlla kelem basar. Sizin gözünüzün işareti gibi. Yani şöyle yaptın ya göz kırptın. Göz kırpmak. Göz kırpmak ne kadar alır? Evhu Yahu da size nispetle yani eti, Allah nispetle ya öyle ya öyle olmaz da hatta demek yani, hatta ondan da yakın. Göz kırpmak saniyeyi anlatmak için göz kırpma tabirini kullanıyoruz. Saniye ne yani ne kadar bir zaman dilimidir saniye? Sali Göz kırpmak. E, göz kırpmak gibidir buyuruyor. 13'ün üçün mevlânın işleri tedbiri yönetimi oldurmak istediği şey hakkındaki Efendim icraatı tenfiz Ne demek? Muradetti ettiği anda olur biter. Hiç öyle öncesi, sonrası, e, tertibi, hazırlığı, planı, projesi olmaz. E, zaten ne buyuruyor? İnne ma kavlinali şeyni deradnehu biz bir şeyin olmasını murad ettiğimiz vakitte o şeye hükmümüz, fermanımız, buyruğumuz ne olur? Enne kulelu bizim ona söylememiz. kün var ol. Feyekûn hemen o anda var olur. O var ol demek de işte Türkçe'de var ol kaç tane harf bak. Var? da üç harf var. Ol'da iki harf var. Beş harf. Arapça'da kün iki harf. Kaflanun. Ama bunların hiçbiri de Allah hakkında söz konusu değil. Mevla bunları da harfden seslenen saniye geçecek şekilde e, söylemiyor. Telefuz yok burada. Murat var. Murat ettiği anda olmasın istediği anda oldurun. 13'ün لَا اَشْغَلُوا فَلِزَٰلِكَ İşte onun için لَا اَشْغَلُوا Allah-u Teala'ya meşgul etmez. Şan'ın hiçbir iş anşan'ın diğer bir işten. Ne demek? Mesela biz ne diyordum onu? Birini dinlerken öbürü de konuşsa ya ikiniz birden konuşmayın anlamıyorum. Hele üçü birden konuşursa hiç kimse anılmaz. Bazı hafız hocalarında böyle bir hassasiyet var 4-5 hafızı birden dinler hepsinin de yanlışını söyler falan böyle hafız hocaları gördüm ben. Hafızlık yaptıran hocalarımızdan. Ee, ama yani üçtür, dörttür misal. Yani beş, altı, yedi, sekiz dediğin zaman kimi duyacak? Biz zaten normalde şimdi biri bir şey derken tek adamın dediğini anlamıyoruz. Ne de ikincisi karşılıklıca ne anlayacağız? Bir yere görürken öbünü göremiyoruz. Şu tarafa bakarken bu tarafı göremiyoruz. Efendim, önümüze bakarken artımızı göremiyoruz. Arkamıza bakarsan önümüzü göremiyoruz. Bir laf konuşurken mesela on şey söylemek istiyorum. Birini söyleyeceğim, peşine öbürünü, peşine öbürünü, peşine öbürünü. Bir şey düşüneceğim, bir konuda akıl fikir yürüteceğim. Aynı anda üçünü beşini asla düşünemiyor. Bir konuya yöneliyorsun. Zaten orada başka bir konuya geçirmişsen o da gidiyor, o da gidiyor. Hiç kafada bir şey kalmadı. Ondan sonra ya aklımda ne vardı şimdi, bu sefer aklımda ne vardı diye düşün. Efendim ne düşünüyordum, ne düşünüyordur, düşündüğünü düşün. E, düşündüğünde kayboluyor gidiyor yani. Onun için bir şeye yoğunlaşırsan, ancak ona kafa yorarsan falan belki onu kotarırsın. E, Mevla Teala da böyle bir şey evendim e, yönetmek, öbürünü yönetmekten ona engel olur mu? Birini duymak, öbürünü dinlemekten engel olur mu? Bir şeyi görmek, öbür şeyi görmesine mani olur mu? E, aynı anda bütün alemlerde neler olup bittiğini biliyor. Neler olup bittiğini, neler konuşulduğunu işitiyor. Kalplerden neler geçti? Kalplerden ya ben kendi kalbimden bir dakika evvel ne geçti onu unutuyorum. Biz Başkasının kalbinden ne geçiyor hiç bilmiyorum. Düşün ki 8,5 milyar insan, bu kadar milyar cin, melek her birini aklına ne geliyor? Aklına ne geliyor? Elayi alem yaratan bilmez mi? Aklına geleni de uyaratıyor, kalbine geleni de uyaratıyor, ağzına geleni de uyaratıyor. ya <gülüyor> e, onun için Mevla öyle tertibi efkar ile tarabbüsü zaman ile böyle vakit beklemelerle süreçleri yönetmek için planlar yapmak ve fikirler tertip etmek işte projeler düzenlemek ön hazırlıklar falan mukaddimeler falan asla Mevla'da bunlar Mevla hakkında Celle Celaluhu düşünülemez. buyur Hiçbir şey derinden onu meşgul etmez. Ne buyurur atkermesine? Yes'eluhu men fi's semawati ve'l ard. Göklerdekiler ondan istiyor. Yerlerdekiler ondan istiyor. Herkes ondan istiyor. Ya ateşler var. Ateşler de ondan istiyor. Nereden istiyor ya? İşte bu adam Allah'a inanmıyor. Niçin neden isteyecek? Kardeşim, lisanı haliyle istiyor. Lisanul hal an taqul sal ve kal. Hal dili kal dilinden, ağız dilinden daha çok konuşur. Neden? Aç kaldı mı e Mevla hacı yemek gönderiyor. Susuyana su gönderiyor. Ha, ağrısı olanın ağrısını dindiriyor. Efendim veya da bir yere ağrımayana ağrı gönderiyor. Birine musibet gönderiyor. Birine ferah gönderiyor. Birine bela gönderiyor. Birinin belasını kaldırıyor. Her an ve zaman ki Allah hakkında zaman, an, saniye, salise cari değildir. Zaman mefhumu hiç yoktur ama bizlerle ilgili konuşuyoruz an ve zaman itibarıyla e Mevla bir iştedir. Bir iştedir. Senin hakkında kaç işte onun hakkında kaç işte onun hakkında kaç işte sen bir nefes alıp verebilir misin onun yardım olmadan görebilir misin işitebilir misin efendim uyuyorum görmeme işitmeme lüzum yok e, ruhlar alemde rüyada görürsün neler işitiyorsun neler orada kim gördürüyor işitiriyor? ruhunu kim gözdürüyor dolaştırıyor ruhunu kim alıyor sonra geri uyanırken kim gönderiyor bunlar hepsi senin hakkındaki tasarrufat değil midir sırf sen bir kişisin. Bir kişi hakkında ne kadar şuunat-ı var yani Mevla'nın efali ilahesi ve fiilleri var. Senin hakkında, benim hakkımda şu anda. Şu saniyede ben konuşurken bende ne tasarruflar yapıyor da ben burada kalkıp sana bir laf konuşabiliyorum. Beyinle ağzın irtibatı kopsa ben ne düşünürüm ağız ne söyler. Felç etse ne konuşabilirim. Kör etse ne görebilirim. On sonra seni orada duyma kabiliyetini... alsa şu anda son ke söylediğim kelimeyi, harfi bilmem neyi, hangisini duyabilirsin? Hepsi kaçırırsın gidersin. E demek e, muttasıl senin hakkında icatta bulunuyor. Benim bakımda icatta bulunuyor. Devamlı var ediyor. Devamlı yaratıyor. Ne yaratıyor? E görme kuvveti yaratıyor. işitme kuvveti yaratıyor. Elini kaldırma kuvveti, ayağını indirme kuvveti. Bütün yaptığın işlerdeki kuvveti o yaratıyor. La <gülüyor> hevle ve la kuvveti illa billah. Allah'ın yardım olmadan kimsede ne efendim masiyetten dönüş var, ne ibadete kuvvet var, ne E, takat var ne, ne güç var kimsede bir şey yok e, sinek uçamaz sivrisinek kanadını sallayamaz efendim her varlık ver ve mahluk katır trilyonlarca efendim böcekler var katır trilyonlarca böcekler var balıklar her şey ondan istiyor ne istiyor e karınca rızkını istiyor böcek rızkını istiyor balık rızkını istiyor Hamse'nin rızkıyla balinanın rızkı bir mi O küçücük bir şeye satoyar, öbürü beni satoymaz. E şimdi bulan hepsine münasip şey gönderiyor. Balinaya karıncanın rızkını gönderse, karıncaya filin rızkını gönderse, karınca onu e, hazmedemeden ölür, e, fil orada açlıktan ölür. Karıncanın rızkı kime yeter? File yeter E şaşmayacaksın. E şimdi mesela bir yemek yiyoruz, vitamin A. E, alacağımız işte protein bilmem ne karbonhidrat vesaire e yediğin yemekten göze lazım olanı göze gönderiyor midede laboratuvar var tahlil yapıyor midedeki en büyük kimya laboratuvarı mide kadar iş görmez mide senin yediklerini bütün an sonra alıyor oradan efendim idrarla gönderileceğe gönderiyor böbreğe göndereceği gönderiyor kaytaya göndereceğini gönderiyor ondan sonra orada tahlilat yapıyor bu tahlil neticesinde göze lazım olanı göze beyne lazım olanı beyne Kulağa lazım olan, kulağa lazım olan, ayağa lazım olan, ciğere lazım olan, talağa lazım olan vesaire. Bütün azâ ve cevârihte. Ne lazımsa oraya onu gönderiyor. Şimdi göze lazım olan, kulağa gönderse göz iptal olur. Kulağa lazım olan, göze gönderse kulak iptal olur. Beyne lazım olan, bacağa gönderse beyin iptal olur. Çünkü beyne klikoz, beyin klikozla çalışıyor. Sen klikozu gönderse mide ayağa, ondan sonra ayağın mı çalışmaya başlayacak? O anca beyne giderse beyinde iş görür. Anlama kabiliyeti, dimah, hafıza kabiliyeti, zakire kabiliyeti, düşünme kabiliyeti, tefekkür kabiliyeti, hatırlama kabiliyeti. Dünya kadar beyinde efendim kabiliyetler var. İhtisas alanları var, uzmanlık bölgeleri var beynin. Mesela diyor ki şu kadar küçücük beyin, beyin zaten şu kadar bir şey. Bir, bazıları bir yutuşta beyni yiyebilir yani. Bazıları beyin de yola kafa akıllanmak için de işte bu gram kadar akıllandıkları da yok. Beyin yemekten akıllı anlamına neyse hani Beyin bile yiyenler var satılıyor yani Beyin e küçücük beyin Bunun neresine e, merkezi İşte burası Hafıza merkezi şurası ya öyle küçücük Bir yeri gösteriyor ki Sen onu yapmak için Dünya kadar gökdelen kadar bina yapman Lazım ki o kadar merkezde o kadar e, Efendim tarabaytlar Hard diskler bilmem neler flash bellekler koyacaksın Beyin hepsi onları tutuyor Şu bölge ezberleme, şu bölge adam tanıma. Bak mesela adam geçmiş olayları 40 sene, 80 sene evvelini o biçim anlatıyor. On sonra adam gelir dün gördüğü adama sen kimliğin diyor. Çünkü neden? Hatırlama merkezi çökmüş, hafıza merkezi çalışıyor. E şimdi karnında yediğin efendim yemeklerin faydalı olan, olmayanlarını küspe olarak atıyor dışarı. E faydalı olanlarından ne yapıyor? Beyne gideceği beyne. Şimdi yeseluv mefis semavat velak Kökte yerdekiler hepsi ondan istiyor. Senin beynin Allah'tan istiyor. Ne istiyor? E, senin yediğin yemekten ye, ye, ona lazım olan gıdayı. Ya Rabbi diyor. Beyin diyor ki ya Rabbi bana lazım olan bana gönder. Kulak kendine lazım olanı istiyor. Senin bir haberin mi var? Mevla da ne yapıyor? Senin beyninin aklı mı var? Şey midenin aklı mı var? Beyninin demişim. Midenin aklı mı var midenin? Midenin beyni mi var? Midenin laboratuvarı mı var? Tahlili mi var? Teknisiyeni mi var? Mühendisi mi var? He? fizikçisi mi var, kimyacısı mı var? Bir mide bütün bedendeki her cüze, her hücreye ne lazımsa onu pompalıyor, gönderiyor. E bunu kim ayırdı? Kim efendim e, temiz etti, tahsis etti? Ondan sonra kim sevk etti? Kim pompaladı yani yerine gönderdi mesela? E şimdi burada acayip bir koordinasyon var. Bir insanın bedenindeki damarların efendim a, a, kalbin, ciğerin, böbreğin Beynin mesela bunların birbiriyle uyumu ve bunların birbiriyle çalışması. Yani şu anda bir emniyet müdürlüğünde birimler arası uyumsuzluktan memleket çökecek az daha. Bir, bir yerde efendim bir müdüriyette orada bir üst kattaki üst büronun alt büronun haberi olmasa ki çoğu şeylerde de böyle niye kolay çözülemiyor yıllar sürüyor her şey. Uyumsuzluklardan anlaşmazlıklardan oradan haber oraya gitmemiş oradan bekle oradan gelsin oradan gitmesin. Ee, bir, e bir mide bütün bunları kendi kendine yiyorsun. birkaç saat içinde hazmediyor, bırakıyor. Be, her lazım al eşini. Her uzuv bırak her canlı, her canlının her zerresi. Yani ben Allah'tan istiyorum. Tamam. Bir de benim her zerrem var, cüzlerim var, parçalarım var, hücrelerim var. Bu her hücrem de Allah'tan istiyor. ne istiyor? Kendine salih olanı, elverişli olanı istiyor. E kim gönderirüm Mevla gönderir senin miden yoksa Her zaman gönderir. Niye hazımsız adamı ki göndermi? Niye kanser adamın efendim vita aldığı yediği vitaminli şeyden baldan pekmezden daha beter kanser ücreti ücreti besleniyor da adam sağlık sağlığına kavuşamıyor kilo alamıyor eriyanada hastan e neden? E Mevla aleya orada sahat veriyor orada maraz ve yaratıyor orada e, bunun çalışmasını yaratıyor. Orada da bozduruyor, çalışmaması yaratıyor. Herkesin elinde olsa, kim ister midesi bozulsun, kim ister beyni çalışmazsa, kim ister Alzheimer olsun, felç olsun. E burada demek devreye giren bir kuvvet var. O allah Teala'dır. tedbir umur Allah-u Teala'ya O zaman müdebbir-i emr-i nessema Kökten yere bütün işleri o tedbir ediyor. Mevla gökte değil aşağı. Gökten başlayan yani yedi kat göklerin üstündeki arş kürsü yaratılmış olan bütün alemlerin E, i̇şleri oradan başlayıp Yedikaterin dibinden çık yani Bütün mahlukat ve mevcudat işleri yönetiyor Ama bunları yönetirken e, Ön hazırlık yapıyor mu? Haşa Zaman e, Bir şey yapmak istediğinde zaman bekliyor mu? Haşa, bir zaman mefhumu Hakkında geçerli mi? Haşa Neyi öldürmek istiyorsa öldürüyor Neyi öldürmek istiyorsa öldürüyor Onun için hiçbir şeyi bir, iş, bir fiil Başka fiilden onu alıkoymuyor Ama seni beni koyuyor. Bir düşünce öbüründen. Elinde birini tutmak, öbürünü tutmaktan. Gözün birini görmek, öbürünü görmekten. Kulağın bir şey dinlemek, öbürünü dinlemekten. Aklın bir şeyi düşünmek, anlamak öbürünü anlamaktan men ediyor. Aynı anda üç şeyi, beş şeyi anlayan kim var? Ama Mevla Teala bütün her şeyi yönetiyor. Ve hiç de bir şey onu öbüründen meşgul etmiyor. Kulliyev <Sessizlik> her an ve zaman, her gün diyor da burada gün an manasındadır. An da zamanın en ufak parçasıdır. Bu da kime nispetle? Bize nispetle bu zaman mefhumu var. Allah-u Teala nispetle ne salise var, ne saniye var, ne dakika var, ne saat var, ne gün var, ne gece var. allah Teala e, bunların e, efendim, mahlukatla alakalı e, efendim, e, hükümlerle allah Teala asla kayıtlanmaz. Haşa kella, o hiçbir kayıt onu tekayyüt edemez. Takit edemez. Takitten, tekayyütten, taallukten e, öz zatı itibariyle münezzehtir. Hiçbir kay, hiçbir şeyin kaydı onu ne yapamaz kayıtlayamaz. Bizi ne yapıyor? Zaman kayıtlıyor. Şu anda ben bir şey konuşuyorum. E, hemen soruyorsun. Hangi dakikada bunu konuştu? Sen de diyorsun ki işte bilmem 19'u 38 geçe. Bak, o zaman benim o konuşmamı kaydettim. Bir iş yaptım. Elimi uzattım. Zamanla kayıtlayayım. Nerede ya uzattı elini buraya? Mekanla kayıtlıyım. Bir mekanda işte neyse. Efendim tefsirhanesinde bilmem mescitte şurada burada zaman bizi kayıtlıyor. E, zamandan çıktığımız hiçbir şeyimiz işimiz yok. Zaman dışında yapabileceğimiz hiçbir işimiz yok. Mekan dışında yapabileceğimiz mekansızlık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi zamandan, mekandan soyutlandı gitti. 13'ün işte benim bin kelam bütün bir Kıyamete kadar bitmeyecek işler Miraç'ta gösterildi. Sen de diyorsun ki Miraç'ta bir gece de gitti geldi de bu kadar hadis nereden varit oldu? Ya kardeşim zaman mekan mefhumundan çıktığı, çıktığına göre konuşuyoruz. Bu hadisler ona göre alınmış. Yoksa biz demiyoruz ki Medine döneminde öğlen namazından sonra efendim bir milyon hadis için diye kadar. Böyle bir şey demiyoruz ki. Çünkü zaman mefhumu var. Ama tamam tayyi zaman mucize olarak e, keramet olarak kabul ediyoruz. Ama Miraç'taki hadisede zaman mekan mefhumu. çıktı. E onun dışında şimdi hangi insanda gösteremizin Zamandan çıktı, mekandan çıktı. Her iş zamanla kayıtlı, mekanla kayıtlı. E ki kayıtsız. Kayıtsız olduğuna göre hiçbir şey onu meşgul eder mi? Etmez. Şimdi bundan dolayı Hasen-i Basri olacak. Veyahut da Fahru Razi diye ben Efendi Haziran'dan sanki öyle işittim. Baş müfessir. Medne-i E, gittiğinde bazı biliyorsunuz o zamanlar haç zamanı falan gittiklerinde biraz uzun da kalıyorlar. Şimdiki gibi hemen uçak var. iki gün ziyaret et. Bir gün selamlar Ertesi gün git. Olmaz. Kafileler beklenecek. İşte efendim e, zaten 8-10 gün e, ziyaretler yapılacak. Ondan sonra da bazen bir ay iki ay bazı ilim için okutmak için müzakere ulema çok kalıyorlar. Hep adetleridir. Yani mağazam ma, efendimiz biliyorsunuz. 55 kere gitti. Gel, efendim Zaten 70 senelik ömründe. hep yani yollarda da geçiriyorlar orada da kalıyorlar ve Ravza-i ders okutuyor. Ders okuturken e, ders yes'elu ma fi semavat ve'l-ard kulluha ve fi göktekiler yerdekiler hepsi Allah'tan diliyor istekte bulunuyor. göktekiler yerdekiler işte. ne dem sonra denizdeki balıklardan böceklerden insanlardan cinlerden meleklerden yani gökte yerde ne varsa Canlı, cans, cansızlar da kendi lisan halleri var onların da. Lisan-ı halleri. Hepsinin evladan dilekte bulunuyor. Efendim, Dağların, Allahü Teala'nın muhatabı olduğu dağlar cansız varlık. Ama Allah'ın muhatabı olduğu yine arazına emanet aleyh semahat vel ardu vel Göklere yerlere dağlara emanet arz ettik diyor. Mesela orada Diğer ayette, <gülüyor> Gökler yerler efendim işte biz itaat ederek senin emrine geldik dediler buyuruyor bunların hepsi hakikattir mecaz değildir çünkü e, cansız varlıkların cemaatatında hayat hakkaniyeleri vardır yani hakkani manevi bir hayatları vardır Allahu Teala ile muhataptırlar allah Teala'dan dilekte bulunurlar Ya allah Teala da onlara e, hıtapta bulunur Kur'an-ı Kerim'de onlara mâvâdâri, ey dağlar diyor davut kulumuzla beraber sizde ey kuşlar diyor. hadi kuşlar canlı dizilsin kuş dili bile var. Ama dağlar İnna sakaratil cemal ma yusabbihuna ila şey'in belâşir. Dağlarım sakaret tesbih kulumuzla beraber buyuruyor. Tabii bunun gibi dağlar, taşlar cansızlıkta efendim en e, belirgin misal. Yani kaya gibi diyorsun mesela değil mi? Adama bak kaya gibi adam. Yani donuk seni. Cemaat. Enir venemin ale mahfudun diyor. E, kayalardan Allah korkusundan aşağı yuvarlanan var. Allah korkusundan. Allah korkusu ne demek? İdrak ister. Anlayışa idraki olmayan Allah'tan korkabilir Ama bu kadar aklı olan Allah'tan korkmuyor da. E, Kaya için diyor bunu. Bekara suresinde. Hepsi ayet. Onun için Mevla onları da muhatap oluyor. Gökte yerde ne varsa buyuruyor. Yani illa canlılar anlamayın. Canlı, cansız her şey Allah'tan Celle Celalü şu halde bulunuyor. Talepte bulunuyor, dilekte bulunuyor. Külle yevmini her an ve zaman... Yoksa külleyevine kün manası burada veremez. O zaman allah Teala gün'de bir iş yapar gibi mana çıkar haşa ve kella. her an ve zaman fişen bir iştedir. Bir iştedir ama nasıl bir iştedir yani? Ahmet'e yemek gönderirken Mehmet'i unuttu haşa. File gönderirken karıncayı unuttu haşa. Ondan sonra balığa gönderirken alığı unuttu haşa. Öyle bir şey olur mu yani? Her an bir iştedir. O bir iş dediği ne? Bir iş dediği muttasıl icat. Allah Allah. Şimdi bu ate okudu işte müfessir o Allame-i Cihan o zamanki en büyük alim zat. ate okuyunca ders halakasındakiler böyle dinlediler, istifade ettiler. O zaman büyük ulema toplanmış falan. Oradan halakanın arkalarından bir zat aya ayağa kalktı veyahut birazcık yukarı kalktı. Bir şey sorabilir miyim dedi. Buyur dedi o da. Ya dedi bu da tervişin biri, içinden geçirdi. Ne soracak bana benim gibi efendim? E, İmam-ül müfessirin, müfessirlerin imamına efendim ne soracak da beni acil bakacak? Sor dedi falan. O da dedi ki, madem allah Teala her an ve zaman bir şandadır, bir fiildedir, bir icraattadır. Şu anda acaba hangi icraattadır dedi. Bu da ne biçim soru dedi ya, hiçbir kitapta cevabını görmedim. Ondan sonra durdu. Ee, şimdiki hocalar olsa kibrinden hoca cevap veremedi denmemek için uydurur bir şey. Uydurur yani. Şu anda çok hocalar görüyorum. Ben o anda uyduruyor yani. E şimdi o zatlar tabii büyük alim insaflı insanlar dedi ki ben dedi yarına kadar müsaade alabilir miyim dedi. Olsun dedi. Yani nasıl olsa da bilebileceksin demek istedi. Ondan sonra ertesi gün yine ders başladı. Ee, hemen Ozat, vakti e, ki o gelmiş be İnşallah gelmemişti. Çünkü cevabı hazırlayamadı. Vakti orada oturuyor. Ey vah dedi yine rezil olduk dersin. Sonunda bu kalkacak. Efendim dersin son. Bulabildiniz mi efendim cevabı mı dedi? Bir gün daha müsaade alabilir miyim dedi. Olsun dedi müsaade sizin dedi. Üç gün oldu. Üçüncü gün artık e bütün Medine'de de o zaman bütün dünyanın merkezi bütün millet toplanmış Ulema orada ders dinliyor. Bu da baş müfessir veyahut da baş alim. O zaman da bilemedinse bilemedim der canım. Yani onlar utanmaz ki. İlmi çok olanlar bilmiyorum demekten utanmaz. İmam Malik Hazretleri'ne 40 mesele soruldu. 38'ine la edri bilmiyorum dedi. Çünkü la edri nısful Bilmiyorum diye bilmek ilmin yarısıdır diyor hadis-i şerif. Bir rivayet silüsül ilmin üçte bireydi. İmam Ebu Yusuf'a fetva sordular. Bilmiyorum dedi. E, dediler ki Beytülmal'dan bu kadar maaş alıyorsun bir de utanmadan bilmiyorum diyorsun. Dedi ki ben bildiklerimin verdik fetvaların bildiğim verdiğim fetvaların maaşını alıyorum. Bilmediklerimin maaşını alsam Beytülmal hazine bana yetmez dedi. Yani o kadar şey bilmediğim var ki hazine bana yetmez. Yine bir alime e, İmam Mahallek'e ya kürsüye çıkmışsın veyahut da işte efendim bir şey soruyoruz cevap da veremiyorsun. E dedi ben ilmime göre çıktım dedi. Cehaletime göre çıksaydım kökede kafam varması lazımdı. Onun için onlar utanmaz. Kimler utanır da uydurur? ilmi kıt, sermayesi az olanlar e, bana şimdi e, zaten kendini ispat etmiş, rüştünü rüştünü ispat etmiş e, insanlara, insanlar anlaştığı karşı derler ki buna. Onu da hatta onun faziletinden sayarlar. Maşallah adama ya. Bu kadar alim olursa bilmediği bir şey olunca da bilmedim diye biliyor. O da onun bir faziletine, bir üstünlük olarak eklenir. Ama öbürleri her şey kafasına göre uydurdu uydurduğundan ona bir sorun yok. Üçüncü gece öyle tarlandı öyle tarlandı bu mübarek zat artık e, yani düşüncesinden ya düşün taşın ne yapacak yani nasıl bulacak Allah Teala o anda hangi fiildeymiş yani bunun bilmiyorum diyecek karar verdi ki ya bana bilmiyorum biraz da sen düşün diyecek konuyu kapatacak fakat e, dertlendi dertlendi dertlendi. Öyle uykuya daldı. Hatta böyle keyifli bir, rahat bir uykuya da dalamadı yani. Sıkıntılı çünkü müsaade bir daha isteyemedi. Üç gün oldu. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rüyasını teşrif etti. Bilemedin mi ya imam? E malim de ya imam. Ey imam cevap veremedin mi? Dedi. O da veremedim ya Resulallah. Efe Hazreti şöyle okurdu.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 ''Yekşifu kârben ve yagfiru zemben ve yepteli kavmen ve yu'afi âkherîn.'' İkisi de birbirine mütekabil düşüyor. Efendimiz şöyle mana verirdi. Hiç o mana vermezsek bunu anlayamayız yani. ''Yübdi'û'' ''Yübdi'û'' icat ediyor manasına geliyor. Şimdi Mevla şu anda hangi iştedir? ''Yübdi'û'' muttasıl icat ediyor. Muttasıl derdi. Muttasıl ne demek? Hiç ara vermeden. Ara vermeden ne demek? Şu anda benim aldığım nefesi icat ediyor. Verdiğimi şu anda icat ediyor. Bak işte aldım verdim şu anda konuşurken kaç defa. Onu icat ediyor. Beynimden tut ayağımdan çık bütün hücrelerimdeki bütün faaliyetlerdeki hepsini yaratıyor. Sana da aynı, ona da aynı, ona da aynı anda sen de nefes alıyorsun. Efendim ben nefes alıyorum diye trafik polisi yok ki orada. Sen dur sen geç. Efendim sen bir dakika dur öbürü alacaksın Allah Teala ona nefes veriyor. Şimdi dur sana nefes veriyor. Herkese aynı anda nefes veriyor, aynı anda kuvvet veriyor, aynı anda işitmek veriyor, aynı anda görme gücü veriyor, aynı anda anlama gücü veriyor, aynı anda düşünme gücü veriyor. Bütün bir insanda Allah'ın fiiliyatı, şuunatı icraatı bir insanda milyar desen yanlış olur, eksik olur. Ne milyarı ne trilyon damarları birbirine eklesene dünyanın etrafını dört kere dolaşıyor. Bir insanın beynindeki damarların ince damarları yan yana ekleseler diye gazeteye resmini bastılar ya. Bu kadar damar çalışıyor ya bunların hepsi. E bunu mevla yapmıyorsa niye o zaman mevla murad ettiği zaman da durduruyor, murad ettiği zaman da felç ediyor, murad ettiği zaman da tümura uğratıyor? E demek ki bu tabiat kanunu değil yani. Doğa kanunu olsa otomatikte bağlamış herkes devam eder. Ama bak birinde iptal oluyor, birinde ziyadeleşiyor, artış kaydediyor, birinde sıfırı kaydediyor. sıfıra düşüyor, bitiyor, tükeniyor. enerjisi, bütün gücü. Neden? Ona yaratıyor, ona yaratmıyor. Yarattık şu anda bu kadar adam işitiyor, görüyor, duyuyor, anlıyor, düşünüyor. Elini kaldırıyor, ayağını indiriyor. Mutasıl icat ediyor. Midenin hazmetmesini o icat ediyor. Böbreğinin süzdürmesini o icat ediyor. Efendim prostatın, efendim icraatını o icat ediyor. pankreasın insülin salgılaması. Her şeyi o icat ediyor. Kimin? E benim senin, onun, şunun, bunun. Hayvanlarda da bunlar var. Hayvanlar sanki İç organları yok mu? Bu kadar mahlukat, sineğin, böceğine kadar, balığına kadar her şeyin bütün e, efendim yaptıkları Mevla'nın yaratmasıyla. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعَمَلُونَ Sizi de Allah yarattı. Bu yaptıklarınız da Allah yaratıyor. E, o zaman devamlı yaratıyor işte. Devamlı yaratıyor. Bir de ölüm de yaratıyor mesela. خَلَقَ mevtel الْحَيَاتِ Ölüm yaratıyor, hayat yaratıyor. Şu anda kaç kişinin canını alıyor? Ölüm yaratıyor ona. Şu anda kaç tane çocuğu da ananın karşısının karnında ruh üflüyor. 120 günlük olmuş. Ana karnında çocuk canlanıyor. Kaç tane ana karnında? Sadece e, insanlardan da bahsetmiyorum. Allahu alemu ma tehmilü kulluunsa. Her dişinin yüklendiğini Allah biliyor. Her dişi. İneğin de dişisi var. Kuşun da var. Balığın da var. Karıncanın da var. Her dişinin. yüklendiğini biliyor. Maatıqıdül rahimlerin kıstığını, eksilttiğini biliyor ve ma artışını biliyor. Efendim. Demek ki bütün bunlar Allah Teala'nın fiiliyatı. Muttasıl icat ediyor, yaratıyor. Ama varlık yaratıyor, ama yokluk yaratıyor. Yani ölüm yaratıyor, hayat yaratıyor, sıhhat yaratıyor, bela yaratıyor. Evet. Vela hep de diyor, kendi değiş bir değişiklik olmuyor. Kendi değişiklikten münezzeh. Efendim. Ee, ama bütün mahlukatında her an bir yeni fiil ve icat ve şan icra ediyor. Ya rufa bazılarını yükseltiyor ve diğerlerini düşürüyor, alçaltıyor. Yani kimisi padişahken darbeyle veyle indiriliyor veyahut efendim vazifesinden azlediliyor veyahut emniyet müdürlüğüken FETÖ'cülükten bir de baktın tak içeri gönderiliyor. Ee, dünkü günün bir saat evvelinin on dakika, beş dakika evvelinin Güçlü savcısı, cumhuriyet başsavcısı bir anda baktın apar topar öbür polisler odayı basıyor. Hadi sen bilmem ne çıktın efendim paketliyorlar götürüyorlar bilmem ne. Bir anda kimini yüksek ediyor ve daha harin diğerlerini alçaltıyor, düşürüyor. ve Bir kısmını aziz ediyor, itibar veriyor. Efendim e, fakir adam, şu adam, bu adam. Bir de baktın birden zengin ediyor, güçlendiriyor, itibar kazandırıyor. Ve diğeri efendim itibarlı adam, güçlü adam falan bir de baktın küt aşağı Adamı birden itibarı sıfır, işi gücü bitmiş, efendim, Konkardoto istemiş, bilmem, iflas etmiş, topu atmış, bilmem, altta yazıyor işte, haberlerin altında bilmem ne falan, şirketler grubu iflasını istedi. Adı bakalım, bir gün evvel en itibarlı şirketi diye. Devamlı Mevla böyle işler yapıyor. Diğer rivadetlerine buyuruyor, allah Teala daima... Ee, her an ve zaman bir şandadır bir fiildedir bir icraattadır muttasıl icatları var hiç boşluğu yok ama meşguliyeti de yok boşluğu yok meşguliyeti de yok meşguliyet ne demek meşguliyet bir işi yaparken öbüründen meşgul olduğu için öbürünü yapamama bir şeyi duyarken meşgul olduğu için öbürünü işitememe bir şeyi görürken öbürünü e, efendim görememe meşguliyet de yok Ferah da yok, şugul de yok. Yani ne demek? Bir şey yapmamak da yok haşa çünkü o zaman muaddile fırkasına girer. Allah Teala bütün sıfatlarını, mufatlarını fiillerini, icratını, sıfat şübütüye sıfat Efendim Özellikle izafiye, ihya, imate, tehlik, terzik işte diritmek, öldürmek, yaratmak, rızık göndermek, muttasıl icatlar, bütün bunları yok saymak işte Allah Teala haşa Allah Teala boşa çıkartmak muaddile... fırkasının sapık fırkasının zındıkların görüşüdür. Mevla asla fiilsiz Mevla fiilsiz düşünemeyiz. Mevla devamlı bir fiildedir. Bak külle yevmin diyor. Her an ve zaman diyor. Hı ve o Allah fi işe'nin bir fiildedir diyor. Şan emir demek, iş demek. Peki farah yok. Şugul var mı? Yani meşguliyet var mı? Meşguliyet de yok. Çünkü meşguliyet dediğin zaman Ee, onunla uğraşmaktan öbürüne bakamamak görememek yapamamak edememek sen dur sen geç sen sıranı bekle sana verdim şimdi yemek bile dağıtıyor adam aynı anda beş kişi istersek kardeşim sıraya girin diyor çünkü sıraya girersen tek tek verecek adam aynı anda beş efendim kepçelik alamıyor ki bir kepçe aldığı kepçeyi koyacak birinin tabağına beşi birden getirmiş tabağa ne yapacak bir iki üç dört beş yapacak birini, birini beşine dolduramaz aynı anda aynı anda E Mevla aynı anda bütün mahlukattaki bütün işleri, efendim, kudretleri, kuvvetleri, fiilleri, icraatı yürütüyor, tedbir ediyor, yönetiyor, yaratıyor. Her an. Yani boş, boşluk da yok, meşguliyet de yok. İş i̇nce iş. Mevla'yı anlamak çok zor iş. Ya Firuzem ben. Bir günahı mağfiret ediyor. Şimdi adamın biri şu anda bir estağfurullah diyor, onun günahını affediyor. Ne bilelim 8,5 milyarda cinde var bunun içinde. Günahkarlar, kaskınlar. meleklerde günah yok. Geri kalan cinlerde de var. Peki şimdi bunlardan kim istiğfar etti de günahını affetti şu anda? Mutlaka bir günah başlıyor. Öbürü dua ediyor. Ne dardamız kalmışlar var, sıkıntıya düşmüşler var. Bu istiğfar eden yine az çıkar da. Allah'tan bir, bir şey isteyen çok çıkar. Çünkü herkesin işi evlaya düşüyor. Bilerek bilmeyerek anları anlamazsın. Haliyle de zora düşen en men yucibul muzdarra. İza dua ettiği zaman da icabet ediyor. Muzdarra zora düşmüş, dara düşmüş. Lisanı haliyle de. Mesela şimdi enkazın altında kalmış. Ya Rabbi diye dua bilmese de, İsme Azam okumasa da, ya hayy ya onu lisanı hali neyi gösteriyor? Kurban oğlum, çıkart beni buradan. Kaldım burada. Kime sızlanacak yani? Biliyorsunuz, eee ateist bile türbülansa girene kadar demişler yani. Çünkü orada hemen Allah demeye başlıyor herkes. Neden çünkü otomatik olarak Fıtri olarak tabii olarak insan tabiatına Bu fıtrat konmuştur ki e, Lisan haliyle mutlaka bir Yaratıcı var ve yönetici var Ondan isteyecek kimden isteyecek Pilota doğru git diyecek hali yok Pilot zaten tutturamıyor Uçağın şeyin rotasını Pilot yani Uyumuyor ki uyandırasın da Şiş, Uyansana ya uçak düşecek Öyle bir havaya türbülansa Bilmem niye görüyor ki uçağın elinde şey, pedotunun elinde bir şey yok. Düğmeler çalışmıyor. Kuleye söylesene oğlum. Kule ne yapacak ona? Kule ne yapacak? Kale ne yapacak? Dünyanın bilmem neyse, Amerika'daki sistemin merkezine müracaat etse ne yapacak ona? Motor ateş almış bilmem ne olmuş. Ortadan kırılmış. Her şey ondan istiyor. Ama lisanı haliyle ama lisanı kaliyle. E kime mağfiret istiyor? O anda onu mağfiret ediyor. Kimi? Belasının açılmasını söylüyor ve yekşifu ben. onun sıkıntısını açıyor. Nice ağrısı şu anda nice ağrısı olan insanların şu anda ağrısı diniyor. Nice darda kalanın şu anda darı kalkıyor. Nice zulme uğramış bir de baktın zaliminden kurtuluyor şu anda. Ha ama ve yepteli kavmen kimine de bela veriyor şu anda. Kim bilir kimin dişi ağrımaya başladı. Kim bilir kimin başa ağrımaya başladı. Kim bilir kimin neresine ne sıkıntı tuttu. Kim bilir şu anda kimin başına bir bela geldi. Şu, her an dünya kadar insanın başına ne bela geliyor. Kim virüs kaptı. Aa, bütün Çin'dekiler armut gibi dökülüyor. E şimdi her an sadece oradaki virüs kapanlar orada hastalık kapanlar adamın içinde kanser hücresi oluşuyor. Adamı haberi mi var? 6 ay sonra haber oluyor. Kiminin 2 sene sonra kimisi ölüyordu haber olmuyor. Pat gitti falan. Aa kansermiş haberimiz yokmuş. Şu anda kimlerine kimlere acaba ne belalar yaratıyor? Ve yuafi ahirin. Diğer kimlerine afiyet ihsan ediyor. Şu anda acaba kime bir şifa yaratıyor? Bir deva yaratıyor? Bir ilaç yaratıyor? Bir derdine çare yaratıyor? Kurban oldu. Onun için Her an ve zaman bütün mahlukatını düşünsene mahlukatının adedini sen sadece 8 milyar, 8.5 milyar insanı mı tanıyorsun? Çinler bunun 10 misli, hayvanlar alemi bunun o onun bunun 10 on misli, 100 misli, 1000 misli, melekler alemi onun kaç katı? Bunların hepsini Mevla'dan istiyor. O her an muttasıl icat ediyor. Devamlı fiiliyat ve icraat yapıyor. Kurban olduğum Celle Celal. Im. Şimdi bu anlattıklarımı Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem rüyada öğretti ona. Yübdüğü ve la yeptedüğü. Bilemedin mi Ey İmam dedi? Bilemedin mi Ya Resulallah? Yübdüğü ve la yeptedüğü. Yarfâ ekvâmen ve dâvâ âkherîn. Yahut da işte Yaghfirû zemben ve ekşifû kârben ve heptelîkavmen ve yâvâfâ âkherîn. Hemen uyandı sevinçle. Bazı rüyalar biliyor musun? Erken uyandırır adamı. Sevinç. Yani rüyadaki sevinç. Bazen de rüyada korku yaşar. Korkudan da uyanır. hatta ağlayarak uyananlar bağlananlar boğuluyorduk diyenler falan rüyalarda çok oluyor sevinçten de uyanma vardır bazen e, rüyanındaki mutluluktan dolayı hemen uyanıyor elhamdülillah sabah zor ediyor ya diyor ders ne zaman başlayacak ders ne zaman başlayacak o şimdi iplen çekiyor ki cevap vereceğim ona bir de tabi karizmayı kurtaracak o da var tabi bütün Medine'nin göbeğinde ondan sonra efendim yine bakıyor bu sefer diyor ki inşallah gelmiştir diyor efendim aa gelmiş tamam diyor İşte ders bitiyor Diyoruz şu halime cevabınızı buldunuz mu? Buldum diyor. Hangi şandaymış, emirdeymiş, fiildeymiş diyor. Yübdû ve lâ ebdedû yârfâ ve ekvâbet ve dâkârîn diyor. Deyince o zat oradan diyor ki Salli alâ ven allemek Kimsenin bir şeyden haberi yok. Allah bütün Medine, salavat-ı şerifi Allah'ım salli alâ selam, Muhammed ve alâ aleyhi ve Hepsi gürlüyor, ortalık kopuyor. Niye? O Hızır Aleyhisselam'mış meğer. Onun rüyasına da muttali oldu, vakıf oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona öğrettiğini de bildiği için o da kendim bildiğim gibi yani ona da sormuyor sana bunu kim öğretti. O yalan söylemez de. Bildim mi bildim, buldum mu buldum diyor. O doğru cevabı veriyor. O da diyor sana bunu öğretene salavat getir o zaman. <gülüyor> Allahu sallallahu aleyhi ve sellem ya Muhammed. Bu kadar aleyhisselamla ilgili işte. Sonu yoktur yani. Malumatını bir kitap hazırlayacağız ama biz biteriz o bitmez. Ledün ilminin deryası oldur yani. Yine bu La yeşgalu şe'nün an şe'n La yeşgalu da doğrudur. Yani onda da yanlış değil ibaret. La yeşgalu şe'nün an şe'n Bir şan bir iş onu öbüründen meşgul etmez. Muhammed İbni Yahya radıyallahu teala nivat ediyor. İmam Dinevri Bunu zikrediyor. İbn-i Asakir tarih-i Dimeş'te, işte, işte Ali'l-i Tökenzül'ün malde, Suyut-i hadis'te olacak. Bu kaynaklı bir rivayet. Hz. Ali'l-i Nebi Talip radıyallahu teala bir gün e, tavaf ediyor Kabe'de bir gece. Tavaf ederken bakıyor bir arzat e, Kabe'nin estarına müteallik asılmış. Böyle tutunuyoruz ya Kabe'ye. E ondan sonra tutunmuş dua ediyor. Ona kulak veriyor. Duasında ne diyor? Ya men la isgale sem'u na sem'u ve la shan ve shan ya men la tokhlitu el mesail ve men la tabramu bil hah el mulihin iziqni bard afik ve halat rahmetik Allahu Teala fi shan digerinden bir iş diğerinden meşgul etmemesiyle alakalı olarak insan o sıfatından Mevla'nın bu duayla nasip alabilir. Nasip alabilir. Duy dinledi az değerli efendim bu ne diyor? Diyor ki ey ozat ki bir iş Diğer işten onu alıkoymaz Yani işte bu Anlattığımız sıfatı Mevla'nın Meşguliyetten münezze Meşguliyetten münezze ne demek Bir şeyden dolayı öbürünü yapmaktan Dinlemekten duymaktan görmekten Engellenemez Ey ozat ki bir şey Bir iş yapmak onu diğerinden Bir şey yaratmak diğerini yaratmaktan Alıkoymaz İstekler onu şaşırtmaz İstekler onu şaşırtmaz. Ne demek? Yani biri elma üşüyor, öbürü armut üşüyor, öbürü çocuk istiyor öbürü efendim çocuğu olmaması için dua diyor. Çocuğu çoğalmış, geçindiremiyor. Vesaire vesaire. Şimdi çocuğum olmasın diye dua edene dördüz çocuk. Öbürü de Ya Rabbi çocuğum yok, birkaç kere de hanım doğurmasın da, ben abi ikiz ver, 300 ver de bir kere de üç çocuğum olsun. E şimdi çocuğum olmasın diye dua dene 400 çocuk çocuğum e, efendim olsun de, de, diye e, dua dene kısırlık ondan sonra açım diye dua dene efendim bir de üstüne bela herkes bir şey istiyor. İşte fil rızkını istiyor, karınca rızkını istiyor. Ama hiçbirinin istediği Allah şaşırtmıyor. Herkese lazım olanı, uygun olanı gönderiyor ve onun ihtiyacını gönderiyor. Ama İşte aynı şey midenin işte beyne gideni, beyne lazım olanı bacağı gönderse beyin iptal oluyor. Her şey ondan göklerde, yerlerde ne varsa devamlı sualde talepte bulunuyor. Ama milyonlar, milyarlar, trilyon katır, katır, trilyon sayfa hesap makinesi durur. Rakamlar tükenir. Allah'tan isteyenlerin adedi bitmez. Mahlukatı bilmiyoruz ki sayısını Ancak Allah biliyor. Hepsinin talebi var. Hiçbiri onu şaşırtmıyor. Ne demek? herkese lazım olanı, ihtiyacını, istediğini gönderiyor. Burada bile adam orada tükkan açmış. Efendim adam oradan 10 tane günde sipariş geliyor. Zaten herkes sinek avlıyor. İş yok, kuş yok. 10 tane mesela diyelim ki pide sipariş vermiş. Bilmem ne veya pizza sipariş verilmiş 10 tane. Orada yazıyor. Ondan sonra o diyor ki zeytinli. Öbürü diyor ki sucuklu. Öbürü diyor ki bana diyor yeşillikli. Adam güne Gidiyor. Ulan zaten on tane sipariş almışsın. Orada yirmi tane adam çalışıyor. Yine gidiyor. Adam bir açıyor bakıyor. Ulan ben yeşillik istedim. Bu götürmüş zeytinli getirmiş. Sonra bir telefon ediyor. Kardeşim tazminat isterim bilmem ne. Ben yeşillik istedim. Sen buraya zeytin koymuşsun bilmem ne. Aa kusura bakmayın. Yanlışlık olmuş. Ya ulan zaten on kişi bir talepte bulundu. Ondan sonra onu da karıştırdım birbirine ya. <gülüyor> Allah Allah. Son, sayısız sonsuz mahlukat istekte bulunuyor. Hiçbirin iki karışmıyor. Çünkü bir bir iş diğerinden onu meşgul etmiyor. İstekler onu yanıltmıyor. Israrla dua edenlerin ısrarcılığından yorulmuyor, bıkmıyor. Ve veamen la Yorgunluk çekmiyor bil hahil mulihin. Ve usanmıyor, bezmiyor, kızmıyor. Israrla isteyenlerin ısrarıyla Adam dua diyor. Sabahtan akşama bazı adamlar var takmışlar öyle dua. Günlerce, aylarca o işleri olana kadar dua zikir, dua zikir, dua zikir. Ya kardeşim kıbleyi aşındırdın ya. Kabe'yi gittin ya. Arş eskitti ya kardeşim. Ne bu kadar talepte bulunuyorsun? İnsanın bu kadar kapısı çaldı Bize gelse biri bir, iki, üç ondan sonra bir şey istese versek, bir şey istese versek en fazla dayanımız, en ahlaklımız üçüncü yet patlar. Kardeşim sen de ya isteğin bitmedi. E, Mevla adam bir adam bir şey istiyor. Peşine bir daha bir şey istiyor. Peşine bir daha bir şey istiyor. Biz Kabe'de şurada bir de Sabaha kadar bazen 50 tane, 100 tane bir şey istiyor. Diyor mu ki bize? Ya sen bir hakkını kullandın kardeşim. Kabe'de bu kadar adam tavaf ediyor. Bırak da biri de bir şey istesin. Sen şimdi peş peşe 100 tane istiyorsun. Sipariş attı mı bu ya? Demiyor bize. Sen sabaha kadar istesen o sabaha kadar kabul eder, verir. Takdir eder neyse. O anda verir, sonra verir. Kabul ederim buyuruyor. Yüce'yi bu davet et. doğasını da da da da icabet ederim. vakti var, şekli var, icabet suretleri var. ayrı hava. Ama hepsine karşılığı var. Karşılıksız kimseyi bırakmıyor. Ee. Nerede böyle bir zat? Bir tane daha göster şerikin nazirini... ha ve kella. Allah'ımızı iyi tanımak lazım. Efendim, insandan çok istesen kızar. Allahu yahzabu min tarakte suale. Bu ne Insandan istenince kızar. Allah'tan istenmeyince kızar. ...adam dua etmese Mevla buyuruyor ki... ...bunun bana ihtiyacı yok mu bir işi düşmüyor mu ya... ...niye bana dua etmiyor... Allah ...o dua etmeyen ne kızıyor... ...herkes istiyor... ...herkes isteğinde veriyor... ...hiçbir şeyde diğerinden onu alı... ...koymuyor... ...israrla dua... Hatta ne buyuruyor? Allah, ...Allah duada ısrarcıları sever... mesela adam bir kere istiyor... ...Mevla onu sevmiyor... ...sünnet olan nedir en az üç kere... ...ikinciye bir daha dua yapıyor... ...daha memnun oluyor... Aynı şeye üçüncü de bir daha istiyor, daha memnun oluyor. Ne kadar kapısını çalarsan, ne kadar bizim kapıyı ne kadar çalarsan, o kadar sinirimiz bozulur. Ama sen Allah Teala ne kadar kapısında kalırsan, ne kadar ısrarla yalvarırsan, o kadar memnun oluyor. Ey ısrarla dua edenlerin ısrarlarından yorulmayan. Peki ne istediği şimdi? Ey bir işi yapmak diğerinden onu meşgul etmeyen. Ey isteyenlerin sualleri talepleri kendisini yanıltmayan, şaşırtmayan. ey usradcıların ısrarlı taleplerinden pıkmayan usanmayan hatta memnun olan. Buyur ey kulum ne istiyorsun? Edikni bar da afike ala te rahmetik. Affının serinliğini, rahmetinin halavetini tadını bana tattır. Yani beni affet bana rahmet et demek istiyor. Ama çok güzel bir üslup bu. Affının serinliğini şöyle hani içim bir efendim nefes alsın bir ferahlayayım yani ferahlık serinlik ferahlık demek. Bir de rahmetinin tadını bana tattır. Yani bana acıdığının Zevkini bana tattır yani. Ben de onu idrak edeyim, o şuura ereyim ve senin bana acımış olduğunun eserini üzerimde göreyim. Allah bir adama rahmetiyle muhammed ederse hiçbir belası kalmaz. Bu duayı yapıyor. Hazreti Ali Efendimiz de dinliyor? Ya Abdullah, dua uki azah. Diyor ki sırtına bile. Ey Allah'ın kulu diyor. Kabe'nin hastalığına yapışmış dua diyor bizzat. Hazreti Ali Efendimiz de böyle diyor. Senin bu duan nasıl bir dua ya diyor. İlk işittim diyor. Yani kaynağı nedir demek istiyor. Kaynağı ne? Bir şey işittin mi bu bu duanın fazileti hakkında bir şey mi işittin diyor. Yani bir rivayet mi geldi sana diyor. Efendim. Fakat Semih se se de Efendim. Sen. E o da diyor sen duydun mu diyor beni bu duam diyor. Evet duydum senin arkanda duruyordum diyor. Peki bunun diyor e ne fazileti var diyor. O da diyor ki her farz namazın akabinde bunu bir kere Allah bununla dua et. Bu dua ediyor her farz namazın peşinde bir kere yap. Ya diyor. Hemen o arada sır meydana çıkıyor. Fe vellezi nefsül hadırı bi yedi. Hadırın yani Hızır'ın canı elin yedi kudretinde el demiyoruz haşa. Yedi kudretinde yani tasarrufunda. Yet diyoruz ama Ayette hadiste geçtiği üçün. Yoksa Türkçe'ye çevirmek caiz değil. Burada e, hadırın e, canı yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim. Levkan aleyküm nezunûb adeden nücûb sema. Senin diyor gökteki yıldızlar kadar üzerinde günah olsa. Ve matariya semadan yağan yağmur damlaları kadar üzerinde günah olsa. Ve hasbâil yeryüzündeki çakıl taşları kadar günahın olsa. Ve turabiye yeryüzündeki toprakların taneleri adedince günahın olsa Lehufir aleke esra min ait. bu duayı farz namazın peşinde bir kere okuduğu zaman göz açıp kapatmadan, gözünü kırpmadan bütün günahların mağfiret olunur diyor. Hazreti Ali Efendimiz de Hızır Aleyhisselam'dan bunu rivat ediyor. Hazreti Ali Efendimiz kimden rivat ediyor? Hızır Aleyhisselam'dan bu duayı rivat ediyor. Onun için bu duada en büyük özellik nedir? Nedir? Allah-u Teala hiçbir şeyin meşgul etmediği, hiçbir iş diğer işten Allah'a meşgul etmez, haşa. Hiçbir istek onu yanıtmaz, haşa. Hiçbir duada, talepte ısrar edenin ısrarı onu daraltmaz, usandırmaz, haşa. İşte Rabbimizi böylece tanıyalım. Bu dua, ezkar kitabımızın birinci cilt, ikinci ciltte yok. Esas rivayetin uzunu, Tüm tafsiratı üçte çıkacak. Namazlardan sonra okunacaklar cildi Üçüncü cilt. Ve lakin birde bütün duaları toplu yazdığımız için Arapça tarafında sağ taraftan Arapça tarafında sayfa 88'de 379 rakamlı dua. Ya men la duası. Bir kere okusan farz namazın akabinde Bütün işte yıldızlar, yağmurlar, taşlar, topraklar kadar günah olsa diyor... ...Hızır'ın canı yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim... ...göz açıp kapamadan günahların mağfurat olunur buyuruyor. Bu da Allah'ımızın bu sıfatlarını zikrettiği için. Yani duanın başında e, Allah'a met ettiği için. allah Teala meti hamdü senayı çok sever. Allah'tan çok hamdü senayı kimse sevemez. Onun için Mevla hamdü senaya layıktır zaten. Biz de severiz ama biz layık değiliz. Onun için bu sıfatını söylediğin zaman... Ey bir işi yapmak diğerinden kendisini hiçbir şey meşgul etmeyen, Mevla meşgul olmaz. Hiçbir şey onu bir şeyden alıkoyamaz. Bu sıfatını söylediğin için hemen affediyor seni. Mevla'yı böyle tanımak lazım, böyle bilmek lazım, böyle dua etmek lazım. Bu da 379 rakamında birinci cilt, eskarın birinci cilt sağdan başlayan, soldan değil, Arapça tarafı sağdan giderek, E, sayfa 88'de Allah Teala cümlemizi bu derste zikredilen, bahsi geçen sıfat-ı ilayesi, efal-ı ilayesi, şunat-ı ilayesi hürmetine mağfiret eylesin, umdüklerimize nail eylesin, korktuklarımıza emin eylesin. O sallallahu teala ala, ala Mevlana Muhammed'in a'l-i a'l-sahabi'e selleme teslimen kesiren. Elhamdülillah Rabbil alemin. Amin.